yazılan İncil, Hazreti İsa'dan 62 sene sonradır. Son yazılan Yuhanna İncil'i de 102 sene sonradır. 4. nesildir. Yuhanna İncil falan yazmadı. Yuhanna'ya göre İncil. Şimdi hani biz diyoruz ya Ebu Hanife'den gelen rivayete göre Yahutta da Hazreti Ebu Bekir'den gelen rivayete göre Hazreti Ebu Hüreyre'den gelen rivayete göre hadis kitaplarında olduğu gibi.